Madem aklandılar, yeni görevler verin. Nuriye Akma. Yüce divana gitmeyenler sevinçli, gönderemeyenler öfkeli. Hangi grupta yer alırsak alalım, duygularımızı askıya alıp beklemeye geçelim. Beklerken de Nisa suresi 79. ayete yaslayalım sırtımızı. Sana gelen iyilik Allah'tan, kötülükse nefsindendir. Madem yaradan kendisini şerrin değil, hayrın kaynağı olarak niteliyor, Sabredelim. Bakalım hayır nasıl tecelli edecek? Korsanların zulmünden kurtarmak için gemiyi delen Hazır'ı hatırlayalım. Beklediğimiz iyilik, kötülük gibi görünen sahnelerin ardından gelebilir. Kader bazen düşebileceğimiz bir çukurun üzerine kapatıp bizi zirveye taşır. Zafer şarkıları söylerken bir bakmışız, bastığımız zemin kaymış, aşağı yuvarlanıyoruz. Erenlere sorsak, bu düşüşün dahi düşeni daha büyük ıstıraplardan koruyan saf hayır olduğunu söylerdi herhalde. Biz henüz o idrak düzeyine gelemedik ama bekleyişimize biraz neşe katabiliriz. Mesela Erdoğan Bayraktar'ın sevgiye ihtiyacım var, beni sevin çağrısını cevapsız bırakamayız. Vaktiyle meclise girme amacını çok yoruldum. Biraz da torun seveceğim şeklinde ifade etmişti. Felek onu bakan yapınca yoğunluktan arzusuna nail olamadı. Üstelik bir de şüpheli duruma düştü. Gerçi ne yaptıysa büyüklerinin talimatlarıyla yapmıştı ama yine de suçlanmak çok acıydı. Bu haleti ruhiye ile gelgitler yaşadı. Konuşmak istiyor ama müsaade edilmiyordu. Muhtaç olduğu sevgiyi torunlarından alamadığı için oylama günü yüce meclisin şefkatine sığındı. En az firenin 14 kişiyle kendi ismi üzerinde verilmesiyle huzur buldu mu acaba? Kendisine I love you mesajı göndermekle derdine derman olamayız ancak Aksaray'da bir görev lütfedilirse muhtaç olduğu sevgiye doyabileceğinden sevgi topumuzu Cumhurbaşkanını atabiliriz. Diğer bakanların başları da kel değil tabi. Çağlayan'ın 38, Güler'in 43 ve Bağış'ın 48 fireyle kurtuluşu yurta ve dünyada törenlerle kutlanmasa bile yunmuş yıkanmış varlıklarıyla yeni sorumluluklar yüklenme hakkı kazanmışlardır. Darbeye değil de, yolsuzluğa inanan, gaflet, delalet ve dahi hıyanet içinde olan bahtı karalara verilecek en güzel cevap budur. Saray ailesine onlar da dahil edilmelidir. Eğer kadrolar çoktan dolduysa ve yenileri ihtas edilemiyorsa, ta Londralardan oyun bozuldu diye sevinç bildiren başbakanımız kendilerine sahip çıkmalıdır. Aksi takdirde bu eski bakanların birikimleri heba edilir ki cehaletle savaşan yeni Türkiye'nin böyle bir lüksü olamaz. Bu zat-ı muhteremler en azından yolsuzluk konusunda ile danışmanlık yapmalıdır. Olmadı, yurt dışında ülke temsiliyle ilgili kritik misyonlar üstlenebilirler. Bugüne kadar atılan iftiralar yüzünden çektikleri acıların bedeli ödenmezse hakları kalır bizde. Hadi Egemen Bağış üç dönem kuralına takılıyor. Hiç değilse diğer üç bakan yeniden milletvekilliği dokunulmazlığına kavuşmalıdır. Bu çeşitli mülahazalarla istenmiyorsa en etkili bedel ödeme sistemi paralelin zulmüne uğrayan bu kişilerin seçim propagandasında kullanılmasıdır. Temizliğin, dürüstlüğün, çalışkanlığın simgeleri olarak afişlerde yer almalı ve hatta milletvekili olmasak bile naçiz vücudumuz bila ücret vatana feda olsun mesajını mitinglerde aykırımalıdırlar. Darbeye karşı verecek birlik fotoğrafından dışlanmalarına gönlümüz razı gelmez. Gelelim eski bakanların yüce divana gitmesi yönünde oy kullanan AK Partililere. Sağ olsunlar, büyük balonları küçük deliklerin söndürdüğünü hatırlattılar bize. Onlardan da bu kanadı nasıl vardıklarını açıklamalarını bekleriz. İçimizdeki kahve ihanet çebekesi olarak adlandırılmakla kalmayacakları Sıranın yandaş medyada linç edilmeye geleceği bellidir. Onlara hain damgası vuranların parti yönetimince hadlerini aşmakla suçlanması siyasetin tabiatı icabıdır. O yüzden hoş görüldükleri vehabına kapılmayıp ekranlara çıksınlar. Siyasi yoldaşlarıyla ayrı düştükleri tek konu bu mudur sadece? Mesela Hidayet Karaca'nın hala cezaevinde olması, Ali İsmail Korkmaz'ın polis katillerine iyi hal indirimi yapılması, Sedef Kabaş'ın attığı tweet için beş yılla yargılanması, ding cinayeti ve Cizre'de yaşananlar başta olmak üzere her şerrin paralele bağlanması hakkında ne düşünmektedirler? Duba Kem ne olacak merakıyla koltuklarımıza çakıldık, mani oluyor hicabımız halimizi takrire. Lütfen aydınlatsınlar bizi.